Lüs Irigaray, 1932 Belçika doğumlu felsefe dil ve psikanaliz üzerine çalışan bir muhterem. Tanınır olmasının nedeni ise özellikle feminist kuramları ve toplumsal bazı sembol ve değerlendirmeleri bu bakış açısından incelemesi. Bir anlamda belki şöyle de diyebiliriz Irigaray resmi antropoloji ve sosyolojinin ezberini bozan lafları ediyor. Rus İrigaray kendini ve yaptıklarını tanımlarken üç evresi olduğundan söz ediyor. Buna göre birinci evresi bir öznenin yani geleneksel olarak erkek öznesinin dünyayı kendi gözünden nasıl şekillendirdiğini göstermesi. İkinci evresi bir diğer öznenin yani kadın öznesinin varlığı konusunda fikir alıştırmaları yapması. Üçüncü evre ise varlığı kabul edilen yeni kadın öznesiyle erkek arasında yeni bir ilişkiler düzeni kurarak bu öznelerin birbirine baskı yapmadığı yeni bir modeli önermesi. Yani cinslere verilen olumlu ve olumsuz anlam karmaşasından yola çıkarak iki olumlu ve eşit cins tanımı yapmak istiyor. Bunu yaparken de tek ve ataerkil bir doğru olmasına karşı çıkıyor haliyle ve bu karşı çıkışında da Lacan ve Derida'dan bol bol ilham alıyor. Yalan diyor Irigaray dünyada iki cins olduğu laflarına ve böyle deniyor ama aslında tek bir cins var erkekler ve herkesi referans aldığı cins de zaten erkeklerdir diye devam ediyor. Preödybal dönemde çocukla anne arasındaki ilişkiye oldukça fazla odaklanıyor zira ona göre deneyim ve bilgi bu dönemde bu iki figür arasındaki dokunmaya dayalı iletişim ekseninde gelişir elbette buradan yola çıkarak ana kız ilişkisine oldukça kafayı takmış durumda ve bu olgunun ataerkil toplum tarafından olduğundan değersiz dedildiğinden vuruyor Nedir dediği yani dokunma duyumuzdan bahsediyor ve önemsizlik atfedildiğinden bahsetmesiyle beraber bizi mevcut bir duyular hiyerarşisi yönünde uyarmış oluyor. Haklı mı haksız mı söylediklerinde bu muhterem takdir edersiniz ki bizim programımızın kapsamı dışında kalıyor. Ancak onun söylediği bir takım şeylerin üzerine gidersek duyularımız hakkında daha önce çok da farkında olmadığımız bazı açıklamalara ulaşabileceğimiz de kuşkusuz. Bu bağlamda baktığımızda irigarayın fitili ateşleyen algılanmış durum saptamasını şöyle dile getirebiliriz. Erkekler beş duyu içinde görme duyusuna öncelik verirler ve bunu bir tahakküm aracı özellikle kadınlar üzerinde bir tahakküm aracı olarak kullanırlar. Buna karşın kadınlarsa dokunma, tat ve koku gibi daha etkileşime dayalı, mukabele eden, uyarıyı karşılayan duyulara öncelik vermeye yatkındırlar. Bu çizdiği tablo arkaik zamanlardan beri gerçekten toplum içindeki yapılaşmada çok önemli bir rol oynuyor ve biz de bu nedenle bu iş nasılmış zamanında bir kurcalayalım diyoruz müsaadenizle. Tat duyusu dediğimizde kadın ve tat ilişkisi elbette ta Havva anamıza kadar gidebiliyor ve böylece kadınları bir sıfır yenik olarak sahaya çıkartabiliyoruz. Neden? Çünkü Havva yasak meyveyi tadarak ve tattırarak cennete günah sokmuş ve o mutlu dönemin sonlanmasına sebep olmuştur. Ortaçağ'ın meşhur dinsel tiyatro eseri Jöde Adam'da bu en kuvvetli ifadesini buluyor. Şöyle geçiyor oyundaki sahne. Yılan Havva'ya yasak meyvenin tüm edinilebilecek bilgileri içerdiğini söylüyor. Havva'nın bu açıklamaya ilk tepkisi ise tadı nasıl diye sormak oluyor. Yani Havva yasak meyvenin entelektüel getirisinden uzak, onun sadece kendisine keyifli bir beslenme sağlayıp sağlayamayacağıyla ilgili. Zaman içinde biraz ileri gelip modernizm öncesi Avrupa'ya ulaştığımızda bu yargıyı destekleyecek çok fazla ipucu bulabiliyoruz. Yani ne zaman bu modernizm öncesi denen zaman 16. yüzyılın dünyayı değiştiren bir dizi olayından Hemen öncesine kadar olan zaman diyebiliriz. Peki nedir bu dünyayı değiştiren olaylar? İstanbul'un Osmanlıların eline geçerek baharat ve ipek yolunun tıkanması, keşifler çağının başlayarak Amerika'nın bilinen dünyanın bir parçası haline gelmesi veya Martin Luther'in Protestan reformlarını başlatması gibi olaylar. Veya şöyle diyelim keşif ve icatların içine doğduğu zamanlar modernizm öncesi zamanlar. Gene bu keşif ve icatların doğurduklarıysa Aydınlanma dönemi ve nihayetinde bildiğiniz gibi sanayi devrimi. Bu küçük zaman saptamasından sonra devam edelim. Bu modernizm öncesi dönemde erkekler ve kadınlara farklı duyular üzerinden kimlikler atfediliyor. Sadece duyuların aitindeki farklar değil aynı duyu içindeki kimlik ayrışmaları da buna bir örnek. Mesela görme duyusu söz konusu olduğunda erkekler ışık ve formun akılcı özellikleriyle tanımlanırken kadınlara kalan akıl dışı veya daha yumuşak bir deyişle duygusal özellikler olan karanlık veya form değil de renkler. Bu sembolik eşleştirmelerin ardında yani erkeğe biçilen ışık ve forma duyarlılık rollerinin getirdiği görev aydınlatma ve düzen sağlamak. Kadının renkle eşleştirilmesi ise kadına daha dekoratif veya hoş görünmeye yönelik bir takım görevler yüklüyor. Hatta karanlık kimliğinin içinde aslında baştan çıkarmayla beraber bünyesinde barındırdığı toplumsal düzeni bozucu potansiyelde üstü örtülü olarak veriliyor. Cinslerin farklı duyularla özdeşleştirilmesine çok eskiden beri gelen yani Aristo veya Galen gibi antik çağ filozoflarından Modernizm öncesi döneme taşınan bir takım başka ilginç örnekle devam edebiliriz. Buna göre kadın ve erkeğin iç ısısı farklıdır. Kadın içsel olarak soğuk, erkekse sıcaktır ve bu da bizi cinslerin fiziksel özelliklerine varan bir takım yakıştırmalara götürür. Erkek sıcak olduğu için yediğini hemen yakar, kadınsa soğuk olduğundan bu yakma işini elan gerçekleştiremez. Yiyeceği yağ, adet kanı ve süt olarak bünyesinde tutarak çocuk doğurma ve bakma görevlerinin altyapısını oluşturur. Kadının içi soğuk olduğundan yukarı doğru çıkan ısı azdır. Bu da kalçalarının geniş, omuzlara doğru üst kısımlarınınsa dar olmasına sebep olur. Ancak erkeklerde fazlasıyla ısı mevcuttur ve bu nedenle de ısı fazlaca yukarı çıkarak saçları bile telef eder ve onları kerelleştirebilir. Cinsel organların konumları da bu farklı ısı teorisine dayandırılır ve içsel sıcaklığı fazla olan erkeğin organlarının dışarıda, soğumaya meyil, kadınınkininse içeride korunaklı olan vücudun içinde bulunmasının sebebi bu olarak açıklanır. Bu farklı fiziksel özellikler elbette farklı karakter özelliklerini de beraber getirir ve bu mantık çerçevesinde devam ettiğimizde sıcak olmanın erkeği daha cesur, atılgan ve zeki yaptığını, soğuk olmanın ise kadını daha akıldan uzak duyguya yakın ve tutuk bir karaktere taşıdığı sonucuna varabiliriz. Sıcaklığın verdiği kurulukla erkek daha sabit ve kararlı, Kadınsa soğukluğun nemiyle beraber daha kaygan bir karakter sergileyebiliyor. Yani tutuk anında karar veremeyen ve tavır alamayan soğuk ve nemli kadın figürü ki buna bir de geniş kalça ve dar omuzlar eklendiğinde galiba en iyisi evin içinde kalmalı ve evin dışındaki dünyayı dar kalçalı, geniş omuzlu, atılgan ve entelektüel erkeğe bırakmalıdır. Demem o ki özetle kadın ve erkeğin vücudu ve buna paralel olarak toplum içindeki rolleri duyusal bir kısım işaretler referans alınarak biçiliyor o dönemde. E, peki oldu da kadın rolünden memnun değil erkeklere ayrılmış alana girip onlar gibi faaliyet göstermeye başlıyor. Ne olacak bu durumda? Aa, o zaman iş vahim. Eğer kadın erkek gibi fiziksel aktivite göstermeye başlarsa onu bekleyen en büyük tehlike erilleşmesi. 1636'da yazılmış ''Hasta Bir Kadının Gözlüğünden'' isimli kitapta bu konu atlanmamış ve hanımlar bu konuda uyarılıyor. Deniyor ki ''Onlar kendi vücutlarının ve ısıya bağlı kimliklerinin doğal yapısı dışına çıkmaya çalışırlarsa rolleri değişebilir ve aman dikkat etsinler sesleri kalınlaşıp sakalları çıkmaya başlayabilir.'' Hatta bu konuda şuna da inanılıyor ki eğer kadınlar vücutlarını fazlaca ısıtırlarsa o soğuk içinde muhafaza edilmek üzere vücutlarının içine gömülmüş olan cinsel organları da dışarı çıkabilir ve bir anlamda erkek cinsel organına dönüşebilir. Tabi İrgaray'ın dediği gibi referans olarak hep erkeğin mükemmelliğinin alındığı için bunun tam tersi bir durumda erkeğin nasıl bir değişim geçireceğinden hiç bahis yok bu bahsettiğim kaynaklarda. Nasıl her duyunun içinde üst ve alt özellikler bulunabiliyorsa aslında duyuların da bu modernizm öncesi zamanda bir hiyerarşisi var elbette ve bu hiyerarşi içinde de ilk başta belirttiğim gibi görme ve işitme yani akılcıl duyular yüksek ve eril, geri kalan tat dokunma ve koku ise aşağı ve dişil duyular. Bu zaten kadınsı bulunan aşağı duyuların akıldan çok vücutla ilgili olmasından da belli. Sonuçta üstün olan cinsle elbette üstün duyuların, aşağı cinsle ise hiyerarşinin alt kademelerinde yer alan duyuların eşleşmesinden daha mantıklı ne olabilir? Lütfen yanlış anlamayın, burada duyuların her iki cinse dağıtılması gibi bir durum söz konusu değil. Ve kadında da erkekte de beşer duyu olduğu elbette sabit bu muhterem ve münevver kişilere göre. Bu nedenle bir duyuyu seçip onun içine girdiğimizde orada da ayrı bir hiyerarşiye rastlayabiliyoruz. Yani görme duyusu üstün bir duyu ve bu nedenle erkekle özdeşledik ama bu kadın göremez demek değil elbette. Görür tabii ama aralarında görme farkı vardır. Erkek baktığı zaman entelektüel birikim oluşturacak şeyleri görür. Oysa kadının görme duyusu daha şık bir elbiseyi seçmek ve aynada kendini bununla seyretmekten öteye geçemez. İşitme duyusundan da bir örnek vereyim. Erkekler ağır ve derin tartışmaları dinlerken kadınlara düşen dedikodu takip etmek olur. Kutsal kitaplardan açıklama bulan tat duyusu ve havva, dolayısıyla dişilik yakıştırmasının ötesinde koku duyusuna geldiğimizde burada da pagan inanışların etkilerinin daha baskın olduğunu görebiliriz. Klasik felsefede rahme ayrı bir canlı, daha doğrusu farklı bir hayvan gibi bakıldığını unutmayalım bunları söylerken. Neden? Nedeni sadece kendine bağlı hareketleri, kendine özgü bir kokusu ve hatta koku alma yetisi vardır rahmin. Her ne kadar tıp adamları tarafından bu teori şiddetle reddedilmiş olsa bile pek çok düşünür üzerindeki etkisi yatsınamaz bu garip teorinin. 16. yüzyılın ünlü hümanistiği François Rabel'de bile bu düşüncenin uzantılarını görebiliriz ve o bile rahmi kokularla farklı ilişkisi olan bir uzuv ayrı bir koku alma duyusuna sahip bağımsız bir vücut parçası olarak tanımlar. Bir kısa ara verip bıraktığımız yerden, yani rahim ve kokunun modernizm öncesi zamanlarda nasıl değerlendirildiğinden bahsetmeye devam edeceğiz. Graham Nash'tan dinliyoruz Simple Men. I am a simple man, so I sing a simple song. I've never been so much in love. I never hurt so bad at the same time I am a simple man And I play a simple tune I wish that I could see you once again Across the room Like the first time I wanna hold you. I don't wanna hold you down. I hear what you're saying, and you're spinning my head around. Radyosunu yeni açanlar için hatırlatıyorum. Açık Radyo 94.9 Koku programındayız. Ben Vedat Ozan, Graham Nash'ten dinledik Simple Man. Koku ve kadın rahmi arasında kurulan düşünsel bağ elbette beraberinde tıbbi tedavi yöntemlerine ilişkin cin fikirleri de getirmekten geri kalmıyor. Yani eğer rahmin bağımsız bir koku alma yetisi varsa o zaman kokulu unsurlar jinekolojik rahatsızlıklarında tedavisinde kullanılabiliyor. Doğum sonrası rahimde sarkma oluştuysa kadının burnuna yakın hoş kokulu tütsü çubukları, bacaklarının arasında ise hoş kokulu olmayan kokulara kaynak olabilecek şeyler mesela en basitinden çarşaf falan konulup yakılabiliyor. Bu sayede rahmin bacak arasındaki kötü kokudan burundaki iyi kokuya doğru yükselerek tekrar kendi doğal yerine ulaşacağı varsayılıyor. Kadınların şanssızlığı sadece bacaklarının arasında ekstradan bir içsel buruna sahip olmaları değil elbette. Rahim eğer bir burunsa bu koku almaya yarar. Oysa bir de gene rahimden ve vajinadan kaynaklanan kötü kokular var unutulmaması gereken. O soğuk ve nemli kadın kötü kokmaya elbette erkekten çok daha müsait. Bu kötü kokunun merkezi ise rahimden başka ne olabilir? Hem menstruasyon döneminde hem de doğum sırasında buradan kokulu salgılar vücut dışına çıktığı gibi bu dönemler haricinde de buranın kokusu vücudu zaten kötü kokturmaya yetecektir. Bu düşünce yani kadının kötü kokuyla özdeşleştirilmesi sadece dönemin tıp adamları arasında değil aynı zamanda popüler şahsiyetlerin nezdinde de itibar buluyor ve inanılıyor. 14. yüzyılda Boccaccio'nun kadın domuzdan pis kokar demesinden 18. yüzyılda Jonathan Swift'in evet o bildiğimiz Gülüverin yazarı Swift'in kadını dışki içinde yükselen bir lale olarak tanımlamasına kadar uzanıyor bu inanç akışı. Hele Swift'e göre o meşhur Venüs bile aslında kötü kokulu bir dişidir suların içindeki doğumunda bile koku adına hoş bir şey söz konusu değildir. Gelin görün ki bütün dişilerde kötü kokmaz. Bakirelerin saf ve temiz bir kokuları vardır ve Orta Çağ'da Ancrum de bu koku kırılabilir hassasiyete bir cam fanus içinde kokan nefis balzamlar diye tanımlanır. 19. yüzyılda ve Anthony Trollope'da bu tanım o zarafetin kıymetli aroması ki kadınlığın en büyük hazinesidir deyimine dönüşür. Haliyle pasif ve aşağı konumda kalan ancak kaçınılmaz olarak güzelliğin de simgesi olan kadınlar bu nedenle algılarda baştan çıkarıcı bir tatlı kokuyla bezenirler. Ancak bu tatlılık biraz daha cadılık gibi şeytani bir yönde içerir. Daha da ileri giderek ve buraya kadar anlattıklarımı birleştirerek Kadınların zaten mevcut kötü kokularını bastırmak için parfümlenmeye ihtiyaçları olduğu bile dile getirilir. Buna yani kadının kendini parfümlemesi gereğine bazı eski Yahudi efsanelerinde de rastlayabiliyoruz. Zira o efsanelerdeki inanış Havva'nın vücudunun çürüyebilir dolayısıyla kokuşmaya müsait etten mamul olduğuna dayanıyor. Bahsettiğim dönem ve kültür ağırlıkla çağ ve yoğun bir Hristiyan yaşam anlayışının hakim olduğu bir dönem. Dolayısıyla dert olan şeyler varsa bunlara çözümler de elbette bu inanç içinden veya bu inancın pratiğinin içinden gelecek. Yani kadının kokusal kurtuluşu sadece ve sadece Tanrı tarafından sağlanabilir. Bakire Meryem olayı açısından baktığımızda o korkulan kadın rahminin, Tanrı'nın oğlu olarak anılan cennet meyvesine doğum veren kutsal bir aroma içerdiğini söyleyebiliriz. Her ne kadar bu sıradan kadınlar Bakire Meryem'in saflığına ve kutsiyetine ulaşamıyor olsalar bile gene de ilançları doğrultusunda yaşayarak vücutlarındaki kötü kokulu ifrazatlardan bir nebze olsun kurtulabilirler. Yani sıkı bir şekilde oruç tutarak menstruasyon hatta dışkı çıkarmanın bile önüne geçebilirler. Flaman Azize Lütger veya diğer adıyla Sen mesela sıkı ve düzenli oruç sayesinde menstruasyon dönemi sonlandığında rahminden hoş kokulu aromatik sıvılar bile salgılayabilmiştir. Bu gibi sıra dışı dinsel bağlılık ve azize olma durumlarında yorum Kadın olmanın doğasıyla bağlantılan sıvı ve nemin çürümüş kadın vücudundan Azize'ye dönüşen dişi de parfüme evrilmesidir. Yok eğer herkes kutsal olana dair inancı güçlü olmasına rağmen Azize Lütkar kadar şanslı değilse bu şans onlara atfedilen anlamla sağlanır ve menstruasyon dönemindeki salgıların niteliği farklı yorumlanmaya başlar. Nedir bu yorum? Şudur. Menstruasyon döneminde rahimden gelen kanlı sıvı vücudun doğal bir döngüsü olarak değil... Hz. İsa'nın kanı gibi değerlendirilir yani bu azize olamamış ancak gene de kutsal hanımefendilerin adet kanamalarının yerine geçer sembolik olarak bu stigmata kanları da elbette çevreye hoş bir koku yayarlar ve hatta bazen sadece bu hoş kokudan bile adet kanamasının başladığına hükmedebilir çevredeki insanlar. Farkındaysanız kadının doğal döngüsü gereği oluşan bir akıntının kokusal değişiminden söz ediyoruz. Ve burada kötü kokudan hoş kokuya evrilme olayında bile bir erkek modele bu örnekte Hazreti İsa'ya gereksinim duyuluyor. Zaten İrigaray'ın insiyanları da hep bu ve bunun gibi nedenlere dayanıyor. Evet efendim haksızlık etmeyelim. Bu aşağı veya yüksek insan teorileri sadece cinsiyetle sınırlı değil. Sınıf ve ırk da bu konudaki parlak inanışlardan nasibini alıyor. Çalışanlar ve Avrupalı olmayanlar Kokusuz veya hoş kokulu orta sınıf veya yüksek sınıf Avrupalılarla karşılaştırıldığında genelde kötü kokulu olarak nitelendiriliyorlar. Burada da en önemli ayrım ten renginden kaynaklanıyor. Afrikalı'nın derisi kara derisi onun kara ve karanlık tabiatıyla özdeş. Kirli, şeytani, hilekar ve pis. Oysa beyaz Avrupalı bunun tam karşısında iyilik, saflık gibi beyaza atfedilen bütün anlamları kart vizitine yazdırmış durumda. Cins, sınıf ve ırk konusundaki duyusal sembolizm genelde paralel gidiyor. Ancak bazen duruma göre fikir ve inanış da gayet fırsatçı bir şekilde değişebiliyor. Yani hani o kadına atfedilen ve olumsuz anlam taşıyan içsel soğukluk hali vardı ya, yeri gelince o soğukluk olumlu da olabiliyor. Tabii bunun için önce Beyaz Avrupalının gidip Afrika, Hindistan veya Güney Amerika'nın sıcağını görmesi lazım ki sıcakla zenciyi bağdaştırıp, ısıya verdiği değeri 180 derece tersine çevirebilsin. Zaten dönüşüm de aynen dediğim gibi oluyor ve yeni coğrafyaların tanınmaya başladığı Rönesans dönemiyle beraber bu ısı olayında değerler isimleriyle yer değiştiriyor. Yani artık soğuk olan ki burada beyaz Avrupalıdır bu olumlu sıcak olan yani siyah Afrikalıysa olumsuz oluyor. Bu yeni ısıya bağlı karakter ölçme sistemine göre bu uzak ve sıcak coğrafyaların insanları dişiye atfedilen bütün olumsuzlukları devralıyorlar. Buna mukabil soğuğa geçen Avrupalılarsa akılcılık, zeka, dayanıklılık ve cesaretin simgesi veriyorlar. Yani farkındaysanız statik değer yargıları yok, gayet pratik bir şekilde ve ihtiyaca göre durumdan vazife çıkarılarak şeyler ve anlamları nasıl işe gelirse öyle değiştirilebiliyor. Ancak gene de duyularla eşleştirme olayına gelince sıralama pek değişmiyor ve gene üstün insan olan beyaz Avrupalı aklın ve mantığın timsali olan işitme ve görme, aşağı insan olan kara Afrikalı veya çalışanlarsa vücutla ilişkilendirilen tat, dokunma ve kokuyla eşleştirilmeye devam ediliyor. Tabi bu teoriye göre aşağı sınıfların emek harcama yöntemi yani vücudunu kullanarak iş üretmesi de destek veriyor. Buradan hareket ederek bu aşağı sınıflar, vücutsal zevkleri veya hayvansal tatminleri Üst sınıf beyaz Avrupalı gibi işitme ve görmenin sağladığı akıl dolu ruhani tatminlerin yerine koyuyorlar. 18. yüzyılda Afrikalı köleler üzerine uzman bir İngiliz bu durumu şöyle özetliyor. Hayvan gibi kokuyor bu siyah köleler ve karşı cinsle olan ilişkileri de hayvandan farksız zaten. Tamamen libidolarıyla hareket ediyorlar karşı cins söz konusu olduğunda ve maymunlar gibi utanmazca yapıyorlar bu işi. Bir yüzyıl sonra 19. yüzyılda bir Alman doğa bilimcisi Göten'in de öğrencisi olan meşhur Lorenz Oken, bu söylemin üstüne tüy dikiyor tabiri caizse ve ırkların duyusal bir şemasını çiziyor. Bu şemaya göre Avrupalı en üstte yer alıyor ve göz adamı olarak nitelendiriliyor. Onun bir altında kulak adamı olan Asyalı var, bir kat aşağıda burun adamı olan Amerikan yerlisi. En altın bir üstünde dil adamı olan Malenezyalı, en dipte ise ten adamı olarak Afrikalı var. Geleneksel Avrupa kültüründe sınıf, cinsiyet ve ırk başlıca toplumsal ayrımlarında belirleyicisi demiştik. Bu ayrımlar arasında geçişkenlikler yok mu? Var elbette. Mesela yüksek sınıftan bir kadın her ne kadar kadın olduğu için kendi sınıfından erkekler karşısında daha aşağı düzeyde duyularla ilişkilendirilmiş olsa da işçi sınıfından bir erkekle mukayese edildiğinde daha yüksek duyu ve değerleri temsil edebiliyor. Bu da demek ki esas olan sınıfsal hiyerarşi, zira şekilde görüldüğü gibi hakim sınıf içinde düşük konumlar bile alt sınıftaki yüksek konumluya beş basabiliyorlar. Gene de kesin şeyler söylememek lazım. Neden? Çünkü aşağı sınıftan profesyonel bir erkeğin önündeki imkanlarla yukarı sınıftan bir erkeğin önündeki profesyonel imkanlar kesin olarak farklı olsa bile Kadınlar söz konusu olduğunda profesyonel anlamda herhangi bir fark yok. Yani en yukarı tabakadan da olsanız, parya bile olsanız, kadınsanız size yakışan ev işlerinden ötesi değil. Ev hanımefendisi kitap okurken okuma yazma bilmeyen hizmetçileri yemek pişirebilir veya dikiş dikebilirler. Ama gene de evin hanımefendisine bile okumak yerine nakış yapmak veya dantel işlemek gibi daha seçkin görevler daha uygun düşer. Bundan kelli olsa gerek Jean-Louis Viv 1523'te yazdığı Hristiyan Kadının Oluşumu isimli kitabında prenses veya kraliçeler bile el işleriyle ilgili zanaatlere uzak ve yabancı kalmamalılar diyor. Konuyu inşallah ileride yeterince araştırabilirsem sizinle paylaşmak istediğim bir başka konuya atıfta bulunarak sonlandırmak istiyorum. Gözünüzü kapatarak bir canlandırma yapın lütfen. Karanlık bir ortaçağ evi, içeride bir kadın karalar giyinmiş, muhtemelen cildi de çıban ve sivilceler içinde, önünde blop blop kaynayan Yeşil sıvı dolu bir kazan var Ve kazandan yükselen bu sıvıdan da Fecaat bir koku çıkıyor Nedir bu sizce? Bütün çocuk masallarında Rastlayabileceğiniz bir cadı imgesi değil mi? Peki bugünkü Konuyla bağlantılı bir soru sorayım Size hiç erkek cadı duydunuz mu Siz bu masallarda? Evet Haftaya bir başka kokuda buluşmak üzere Hoşçakalın diyorum efendim Soru öneri eleştirileriniz için E-posta adresimizi veriyorum Kokuprogrami.com Yayınlarımızda adı geçen konulara ilişkin